Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri sizi dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına nail ve sahip ve tasarruf eylesin. Bu cuma size Ereyli'den hitap ediyorum. Çok sevinçliyim. Eee Efendi kardeşimiz Ereğli'nin özelliğini söylediler. Ereyli mukaddes diyarların vakfı imiş. Yani oranın ihtiyaçları buralardan sağlanırmış. Burada yol üzerinde bulgurluk diye bir köy var. Burada yetişen bulgurlar oranın ahalisine vakıf olduğu için gönderilir. Hayır hasenat orada yapılırmış. Böyle güzel bir beldeden size cuma konuşmasını yapıyorum. Ebu Hüleyna radıyallahu ahten bir hadisi şerif açıklamak istiyorum size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz uyurmuş ki innel ilmu bit tahllüm ve innel hilmu bit tahllüm ve men yedeqil khire yuhta ve men yedtakish sharre yuka. E, manası geniş bir e, alanı bize gösteren mühim bir e, hadis-i şerif. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize bazı gerçekleri öğretmiş oluyor. Buyuruyor ki inmel ilmu bir taallüm. ilim öğrenmek birden olmaz. Efendim taallüm ile olur. Yani ilmi öğrenmek için gayret sarf edip zorlanarak çalışarak bilim öyle elde edilir. evet bazı bilgileri Allah bazı sevdiği kullara Kendisi manevi yönden e, ihsan eder efendim gönlünü nurlandırır gözünün perdesini kaldırır efendim bazı bilgileri elde eder ama istisnai durumlar ayrı umumi kaide tabi Allah'ın öyle o derecede sevgili kulu olsa insan ne mutlu başka bir şey istenmez fakat halk için umumi yol yani e, sizler için Bizler için umumi gösterilen, tavsiye edilen yol, ilme çalışmaktır. Zahmetini çekmeden efendim nimetine erilmiyor. E, i̇lim öğrenmek için çalışacak ve zaten ilmin çok sevabı var. Yani ilim öğrenmenin çok büyük sevabı var. E, Vaazlarımızda konuşuyoruz, bazıları soruyorlar bazen bize e, kağıt gönderip en sevaplı iş hangisi e, hocam diye yani bir insan ne yaparsa çok sevap kazanır. En büyük sevabı nasıl alır diye. En sevaplı iş ilim öğrenmek tabii. E, i̇lim öğrenmek için insanın böyle çalışması e, esnasında hoca da çok büyük sevap kazanıyor. Talebe de çok büyük sevap kazanıyor. Efendim Hepsi cennetin yolcusu olmuş oluyorlar. E, e, o bakımdan. Herkesin her yaştaki Müslümanın e, imkan olduğu de, efendim ilimle iştikal etmesi lazım. İlmin zahmetleri var. O zahmetlerden de kaçınmaması lazım. O gözünün korkmaması lazım. Çünkü zaten e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden biliyoruz. Yani ibadetlerin zahmeti çok oldukça zahmetin nispetinde mükafatı da çok oluyor. E, i̇badetlerin en faziletlisi zahmeti çok olanı. Onun için Müslüman e, azimli insandır. Müslümanın genel ruh yapısı böyledir. Efendim, e, zahmetli de olsa, meşakkatli de olsa, zor da olsa, biraz efendim başka insanların gözünü e, gözüne alamayacağı, gözüne kestiremeyeceği cinsel de olsa, mümin öyle işlere seve seve koşar. Bismillahirrahmanirrahim der. Efendim, tevekkel teâlallah der girişir. Neden? Çünkü zahmetin nispetinde büyük mükafat alacağını bilir. Evet ilim yolu da zor bir yoldur. Kolay değildir. Herkesin başaracağı bir iş değildir. Alim olmak herkese nasip olmuyor. Ama herkesin ilim öğrenmesi şarttır. Yani ilim için çalışması şarttır. Herkes alim olamaz. Alim olmak olağanüstü bir durum. Çok büyük bir nimet, çok uzun bir zahmet ama hiç olmasa herkesin dininin e, önemli bilgilerini öğrenmesi lazım. Kendisinin Allah rızasını kazanmasına sebep olacak ana kaideleri mutlaka öğrenmesi lazım. Hem de benim acizane kanaatime göre bu ana kaideleri sağlam bir şekilde çocuk akıl ve baliz olmadan önce öğretmeliyiz. Niçin? Çünkü akıl ve bali olduğu zaman artık kötü bir şey yaptığı zaman defterine günah yazılıyor, iyi bir şey yaptığı zaman sevap yazılıyor. Yani mesuliyet çağı başlamış oluyor. Mesuliyet çağı girmeden önce sevapları, günahları, haramları, helalleri bilmeli ki çocuk, iyice öğrenmiş olmalı ve benimsemiş olmalı. Bak bu haramdır, ben bunu katiyen yapmam. Bak şu sevaplıdır, helaldir, ben bunu mutlaka zahmetli de olsa yaparım diye yetişmesi lazım ki mesuliyet çağına girdiği zaman hazırlıklı girmiş olsun, ömrü hep sevaplar işleyerek geçsin ve Allah'ın sevgili kulu olsun. Allah'ın en sevdiği kullardan birisi gençliğinden itibaren e, ibadete devam eden ve hiç böyle çılgınlık, şaşkınlık, efendim, delikanlılık veya avarilik havayilik yapmadan ciddi bir şekilde hayatını başlayıp e, öyle devam eden insan böyle böyle bir genç e, ve, racülü, ve, ve şabın ve şahabın neşe fi ibadetillah teala Allah'a ibadet ede ede çizgisini saptırmadan sırat-ı müstakimde dimdik yürüyerek yetişen bir genç Allah'ın sevgili kuludur. Aşağıların gölgesinde gölgelenecek ve peygamber efendimizin bir hadisi kutsi de bildirdiğine göre sen ey sevgili genç benim nazarımda e, meleklerimin bazısından bile daha üstünsün diye Allahu Teala Hazretleri ona iltifat buyuracak. Öyle ne olduğunu anlıyoruz. Yani böyle yetişen bir genç meleklerden de üstün olabiliyor. Onun için bu zahmete değer. Yani ilim öğrenmenin zahmetine, sıkıntılarına, gece uykusuz kalmaya imtihan heyecanına değer. Hocalar çok muhteremdir. Elleri değil, ayakları öpülmeli. Efendim, bir harf öğretse bile ona efendim sonsuz bir saygı duyarak hürmet gösterilmeli. İlim böyle. Bir de Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifin arkasından bu birinci cümleye benzeyen ikinci bir cümle buyurmuşlar. İnnemel ilmu bit tahallüm ve innemel hilmu bit tahallüm. İlim sadece ve sadece öğrenmekle elde edilir, zahmeti çekerek çalışa çalışa yıllar geçe geçe insan alim olur ve bir de hilim de e, tahallüm ile e, elde edilir diyor. Şimdi hilim nedir? Hilim efendim herkesin kızacağı bir durumda bile kendisini tutup kızlamak demek, sakin olmak demek, asabına hakim olmak demek şimdi e, adam mahkemeye getiriliyor veya karakola düşüyor eli kelepçeli veya hakimin huzurunda yanında jandarma var e, niye bunu yaptın diye soruluyor efendim kendime hakim olamadım kızdım ne yaptığımı bilemedim efendim kendimi kaybetmişim ondan yaptım bu suçu diye söylüyor işte halim insan halim selim insan nedir kızmayan insandır e, dengesini kaybetmeyen insandır aklının idrakinin efendim böyle ışığında hareketlerini ona göre yapan insandır. Sinirlerin sinirlenip de e, olmayacak işler yapmayandır. Şimdi bu bir huydur. Efendim insanın böyle halimselim, dengeli olması, sakin olması, kızmadan meseleleri mütalaa ve müzakere etmesi kolay bir şey değil. O nasıl? O da öğrenilirmiş demek ki. Bu hadis-i şeriften onu anlıyoruz. Hilim de tahallüm iledir yani halimmiş gibi yavaş yavaş halim olmadığı halde sinirli mesela asabi bir insan ama küçük küçük e, olaylarda halimmiş gibi davranarak yavaş yavaş yavaş yavaş hilmi de insan öyle öğrenir yani hilmi öğrendiği gibi hilmi de halim olmadığı halde halim gibi davrana davrana sonunda o içinde hilim huyu olarak yerleşir. Halim bir insan olur. Bu da tabii bizim için müjdeli bir haber. Peygamber Efendimiz buyurmuş. Çok güzel, müjdeli bir durum. Demek ki efendim, huylar kazanılabiliyor. Öğrenilebiliyor. Ve insan e, yavaş yavaş e, bazı güzel huyları benimseyebiliyor. içine yerleştirebiliyor. Bu güzel bir şey. O bakımdan e, e, biz de bundan sonra hangi güzel huyları benimsemek istiyorsak o huylara sahip olalım diye düşünüyorsak ne yapmamız lazım? Onu yavaş yavaş uygulamamız lazım. Küçük küçük uygulamalarla, basit uygulamalarla bu işi efendim yavaş yavaş adet haline getirme çalışmaları yapmamız gerektiğini anlıyoruz buradan. Ve menyette'l hayre yu'tahu ve menyette'l şerre yu'kahu bir e, müjdeli e, cümlesi daha var peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, bu cümlelerin arkasından bu hadisi şerifin içinde kim hayırı elde etmek hayırı yapmak istiyorsa bu imkan kendisine verilir kim şerden korunmak istiyorsa kötülük yapmamak istiyorsa şerre alet olmamak istiyorsa düşmemek istiyorsa ondan korunur. yani Allah Teala Hazretleri duaları kabul edicidir. Kulun niyetine, arzusuna göre onun isteğini ona ihsan eder. Kul iyi bir kul olmak istiyor, hayırları yapmak istiyor. Niyeti, amacı bu efendim. Bunu böyle istediği zaman Allah Teala Hazretleri ona esbabını ihsan eder, lütfeder, ikram eder ve sonunda o hayırı yapabilir. Hayırı elde edebilir. Amaçladığı güzel hedefe ulaşabilir. Bu da çok güzel bir şey. Efendim, tabii bu e, üdûni estecib leküm emrinin e, bir teferruatı olarak karşımıza çıkıyor. Allah Teala Hazretleri biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de biz kullarına lütfen ve keremen buyurmuş ki bana dua edin, üdûni estecib leküm ben sizin duanızı kabul ederim. Allah Teala Hazretleri biz dua ettiğimiz zaman duamızı kabul edecek kabul edeceğini vaat buyuruyor vaadi haktır, vaadinden hülfü yoktur fakat tabi hep düşünmüşsünüzdür düşünmüşüzdür yani ben bazen bir şey istedim de o benim istediğimi Allah bana vermedi benim istediğim olmadı diyoruz tabi burada açıklanması gereken bir nokta var biz bir şey istiyoruz diyoruz ki mesela efendim başım ağrıyor bir aspirin ver diyoruz doktora e, doktor tamam aspirin bazen baş ağrısını geçirir ayak ağrısını geçirir tamam sen de onun için şeyi istedin efendim e, e, aspirini istedin ama aynı zamanda mesela midesinde ülser var midesi rahatsız aspirin içtiği zaman midesi rahatsız olacak doktor aile doktoruysa hastanın durumunu biliyorsa güler sen aspirin istiyorsan ama ben sana aspirini verdiğim zaman aspirin başının ağrısını geçirecek ama mideni kanatacak. Mide kanamasına uğrayacaksın der. Ona öyle bir ilaç verir ki midesine dokunmaz. Dokunmadan ağrısını geçirsin. O zaman aspirin ister aspirin vermez de ağrısını geçirecek başka bir ilaç verir. allah Teala Hazretleri de duaları kabul ediyor. Kul istediği zaman ihsan eder ama kul ne amaçla istiyor bir şeyi? o amacına daha uygun olan şeyi vermek için bazen kulun doğrudan doğruya istediğini vermez de daha âlâsını verir. O da ekremül ekreminliğindendir. Cömertlerin cömerti olduğundandır. Lütfundan, ihsanından, ikramındandır. Onun için duam kabul olmadı dememek lazım. Allah'ın bir hikmeti var. Onu öyle vermedi de bunu böyle verdi. <gülüyor> ee, diye e, anlamak lazım. Lütfu anlamak lazım. Allah'ın e, iyilik, iyilik e, ederek lütfen ve keremen onu öyle yaptığını anlamak lazım. Bir de tabi şu husus var efendim herkes dua ediyor. Birbirine rakip insanlarla dua ediyor. Birbirleriyle kavgalı insanlarda dua ediyor. Meslekleri birbirine zıt insanlarda dua ediyor. E, bunu eskiler söylemişler hani demişler ki çömlekçi güneş ister efendim ziraatçı da yağmur ister. Yarabbi yağmur yağdır şakı şakır efendim benim ekinlerim sulansın. Ötekiz de aman yarabbi güneş çıksın ki benim çömleklerim kurusun diye düşünür ve evet, öyle dua eder. O zaman ne olacak? Tabi Allahü Teala Hazretleri nasıl murad ettiyse öyle olacak da bu sefer kulların yaptıkları duaların mükafatlarını Allah ahirette verecek. Ahirette al kulum sana şu mükafatı veriyorum buyurulacak kendisine. Kul da memnun olacak diyecek ki keşke benim bütün dualarımın karşılığı ahirette bana verilseymiş diyecek efendim memnun olacak ahirette Abdülkadir Geylani Efendimizin bir kitabında biz şöyle bir hatırayla beraber bunu okumuştuk bu hadisi şerifi yedek subay okulunda dersler bitmişti bir arkadaş yanımıza gelmişti parkasının cebinde bir kitap var efendim dedik ki madem kitap var çıkart bakalım şu kitabı ne kitabı? cebinden çıkarttı bir cep kitabı. Hani cebe sığacak kitap. Askerlerin cepleri de büyük oluyor tabi. O parka dediğimiz şeyin cepleri. Kitabı çıkarttı. Abdülkadir Geylani Efendimizin çok güzel bir eseri. Peki dedik aç bir sayfayı okuyalım Yani burada tabi güzel bir şey var. asker Askeri okuldayken bile, yedek subay okulundayken bile boş zamanında cebinden çıkartıp efendim e, güzel bir kitap okumak için cebinde kitap gezdiriyor. Evet bu güzel bir e, adet. Hepimizin böyle bir adeti olması lazım. Hepimizin cebinde bir güzel kitap olması lazım ki bir saniyeyi bile boş geçirmeyelim, okuyalım. Efendim ve e, insan yani her sayfayı okudukça her kitabı okudukça muazzam bilgi sahibi oluyor tabi. E, böyle bir adet güzel. Şimdi orada okumuştuk ki kul ahirette defteri amali ortaya açılıp sevapları günahları tartılırken bakacak ki birçok sevaplar konuluyor teraziye Rabbi ben bu sevapları nereden kazandığımı bilemedim acaba ne olmuş da ben bu sevapları almışım anlayamadım diyecek ona Allah tarafından buyrulacak ki ey kulum bunlar senin dünyada yaptığın duaların karşılığıdır senin o zaman dünyada istediğin şeyler benim kaderime aykırı olduğundan olmadı ama onun mükafatını şimdi sana veriyorum. Tabii bazen biz diyoruz ki mesela hastamız yatıyor. Efendim sevdiğimiz, büyüğümüz, çocuğumuz, evladımız, akrabamız neyse aman ya Rabbi bu iyi olsun. Aman ya Rabbi ölmesin. Ölmesin ama artık onun ömrü, kaderi öyle mesela vefat edecek. E vefat ediyor. Bizim o dualarımız ne oluyor? O zaman ahirette Ey kulum sen benim Rab olduğumu bildin, duaları kabul edici olduğumu bildin. Dünyadayken bir şeyler istedin. Evet, istediğin benim kaderime aykırıydı. Mukadderatı değiştirmek istiyordun sen. Olmayacaktı. Olmadı ama onun karşılığında bu ahirette sana bu mükafatı veriyorum ee, diye. Efendim ahirette alacak sevabını. Demek ki Allahu Teala Hazretleri duaları kabul edicidir ve kulun niyetini de niyetine göre kendisine Efendim isteğini ihsan ediyor allah Teala Hazretleri. Kul hayır mı istiyor, iyilik mi istiyor, güzel şeylere mi sahip olmak istiyor, tamam. Sonunda Allah onu ona verir. Kul kötülüklerden, şerlerden korunmak mı istiyor, korunmak istiyor, tamam. allah Teala Hazretleri onun muradını ihsan eder, kötülüklerden korur. Demek ki e, aziz ve muhterem kardeşlerim, e, iyi şeyleri istemeliyiz allah Teala Hazretleri iyilikleri ihsan ediyor. Kötü şeylerden sakınmayı dilemeliyiz niyet olarak içimizden. Sonunda allah Teala Hazretleri onlardan bizi koruyor. Ameller niyetlere göredir. Zaten olsa da olmasa da niyetine göre insan iyi bir şeyi istedi mi sevabını kazanıyor. Kötü bir şeyden vazgeçmeyi istemekte sevap kazandırıyor. Bir insan bir iyiliği yapmak isteyince yapamasa bile Allah mükafat veriyor. Bir kötülüğü yapma niyet etmişken vazgeçtiği zaman da mükafat veriyor. Kötülükten dönmek de sevap, iyiliği işlemek de kat kat sevap. onun için e, iyilikleri yapma niyet etmeliyiz. Kalbimiz temiz olmalı, niyetimiz iyi olmalı, ileriye dönük planlarımız olmalı, projelerimiz olmalı, arzularımız olmalı. İnşallah ben şunları şunları yapmak istiyorum diyebilmeliyiz. E, zihnimizden temennilerimiz olmalı. Allah'tan istemeliyiz. Allah verecek Efendim, kötülüklerden korunmayı istemeliyiz yapmamayı istemeliyiz kötülükleri onları da nasip edecek kötülüklerden koruyacak o halde aziz ve sevgili kardeşlerim ilim öğrenmeye hepimiz e, gayret edelim yani yaşımız ne olursa olsun bunu tekrar üstünü çizerek bastıra bastıra söylüyorum ilmin yaşı yoktur her yaşta insan bir şey öğrenir hatta yaşlı olduğu zaman bile öğrenir Hatta bazen hiç umulmadık bir küçükten bile yaşlı bir insan efendim, büyük bir şey öğrenebilir, ibret alır. Hatta küçükleri bırakalım. Büyük evliya Allah, mübarek kullar hayvanlardan bile ibret almışlar. Hayvanların hareketlerinden bile, çevrelerindeki olaylardan bile kendileri ders çıkartmışlar. Bir tanesi mesela buyuruyor ki köpeğin, affedersiniz, kedinin Fare deliğinin karşısında pür dikkat, onu bekleyişi, ona bakışı e, bu bana ibret oldu diyor. Yani bu fareyi çıkacak mı, çıkmayacak mı diye bu kadar dikkatli gözlüyor. O halde ben de aynı şekilde hareket etmeliyim diye ondan ibret aldığını beyan ediyor. O halde e, ilmin yaşı olmadığından her yaşta bir şeyler öğrenmeye çalışmalıyız. Ben her zaman e, vaazlarımda da söylüyorum, size, size de belki böyle telefonla yaptığımız vaazlarda söylemişizdir. Yani her gün evimizdeki takvimin sayfa arkasını okusak öğrensek senenin sonunda alim oluruz. Müftü efendi bize vesika verir. Sen bizim mahallede efendim vaizlik yap diye vesika verir. Yani bir senede alim olur insan. Çünkü hazine gibi bilgiler var bir takvimde bile. Ben sayfalarını atmaya kıyamıyorum. Her gün bir ayet öğrensek 365 ayet öğrenmiş oluruz. Her gün bir hadis-i şerif belirlesek 365 hadis öğrenmiş oluruz bir günde. Halbuki günümüzü nelerle geçiriyoruz? Nelerle harcıyoruz zamanımızı? Efendim gazetelerin hepsini deviriyoruz. Efendim şu gazete, bu gazete ön sayfası, arka sayfası, spor sayfası vesaire. Ben spor sayfalarının karşındayım. Spor sayfasının öyle bir sayfa olmasına itiraz ediyordum şimdi in adına spor sayfaları 3 sayfa 4 sayfa 5 sayfaya çıktı e, asıl öğretilmesi gereken bilgiler nereye konulacak diye ben de kıskanıyorum gazete sayfalarını efendim e, ne yapacağız ilme böylece gayret edeceğiz küçük küçük de olsa az az da olsa çalışacağız bu arada da efendim huylarımızı geliştirmeye çalışacağız iyi huylarımızı geliştirmeye çalışacağız kötü huyları atmaya çalışacağız denildiğine göre peygamber efendimiz tarafından demek ki huylar da kazanılabiliyormuş o halde güzel huyları alacağız. Neden? Çünkü insan bir güzel huy sayesinde, güzel huyluluğu sayesinde sabahtan akşamlara kadar oruç tutan, akşamdan sabahlara kadar ibadet eden bir abid zahid kulun sevabını güzel huyu sayesinde kazanabilir bir insan da bir kötü huyu yüzünden efendim Allah korusun Allah'ın hışmına gazabına uğrayabilir hatta cehenneme girebilir çok e, yaygın bir misal hadisi şeriften bildiğiniz bir misal kadının birisi kediye kızmış kim bilir ne yaptı belki yüzünü tırmaladı elini tırmaladı ısırdı belki tencereyi devirdi belki ciğeri kaptı efendim bir haylazlık yaptı belki ortalığı pisletti filan neyse kediyi hapsetmiş Peygamber Efendimiz buyuruyor ki salı vermedi ki hayvan kendi karnını avlanarak kendisi doyursun. Yemek vermedi ki efendim, olduğu yerde yiyip de hayatını devam ettirsin. Kedi hapsolunduğu yerde öldü. Allah da o merhametsiz kadını e, cehenneme soktu. Cehennemlik eyledi. Yani bir kedi için bir insan yani çok kıymetli bir varlık olan, aziz bir yaratık olan insan cehenneme girer mi? Kedi için mi? cehenneme girmiyor merhametsiz olduğu için cehenneme giriyor o halde demek ki kötü huylar insana çok kötü durumlara düşürebilir Allah'ın cezasına uğratabilir cehenneme düşürebilir cehennemde yanmasına cayır cayır ceza çekmesine sebep olabilir Müslüman olduğu halde huyu kötüyse ise ceza çekebilir demek ki kötü huyları atmamız lazım iyi huyları almamız lazım efendim iyi huy durduğu yerden insana sevap Kazandıran bir sermaye gibidir adamın çok sermayesi var çok iyi çalışan bir iş yerine parasını yatırmış ondan sonra altında arabası oh, rahat ediyor istediği yere gidiyor çok rahat neden sermayesi var parası var para geliyor o iş yerinden bu da keyfince yaşıyor işte iyi huy böyledir insan iyi huylu oldu mu durduğu yerden sevap kazanır durduğu yerden Allah'ın sevgili kulu olur. O halde kötü huylarımızı atmak için çalışacağız. İyi huyları almak için çalışacağız. Bu da bir çalışma. İlim öğrenir gibi güzel huyları da öğreneceğiz. Evde Allah büyüklerimiz demişlerdir ki bize nasihatlerinde, tarihe geçen büyük nasihatlerde ilim öğrendiğin gibi takvayı da öğren, güzel huyları da öğren diye emretmişlerdir. O halde ilim öğrendiğiniz gibi güzel huyları da öğrenin güzel huyların bir listesi evinizde odanızda karşınızda bulunsun güzel huy nedir cömertliktir güzel huy nedir merhametliliktir güzel huy nedir adaletliliktir güzel huy nedir geçimliliktir vesaire bunları böyle sıralayın karşısına da bir liste halinde kötü huyları sıralayın cimrilik kötüdür gaddarlık kötüdür geçimsizlik kötüdür efendim vesaire bunları da sıralayın Bunlara karşı uyanık olun. İyilerini öğrenmeye, benimsemeye, yaşamaya, uygulamaya çalışın. Kötülerde de eğer içinizde varsa kötü duygular, kurtulma gayret edin. Çünkü Allah hayırı isteyene hayırı veriyor. Şerden korunmayı dileyenini de şerden koruyor. Allah Teala Hazretleri sizi melekler gibi güzel huylara sahip eylesin. Peygamber Efendimizin ahlakı Muhammediyesiyle ahlaklanmak nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanıp Allah'ın sevgili kulu olmayı nasip eylesin. Hem dünyada insan güzel huylu olduğumu rahat eder. Hem ahirette dünyanız da mutlu olsun. Efendim mesut olsun. Ahiretiniz de mutlu olsun. Mesut olsun. allah Teala Hazretleri sevdiklerinizle beraber sizleri cennet ile cemaliyle bir şeref eylesin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve bereket.